Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı haftanın ilk yayınındayız. İstanbul etkinliklerini geride bıraktıktan sonra şimdi Paris etkinliklerine geçmiş bulunuyoruz. Ömer Madra bizlerle beraber Paris'te son tango bölümünde Açık Radyo'nun programlar üstü bölümü. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi. Ee... Çok, çok iyiz, gayet iyiz diyelim. <gülüyor> Hemen geçelim bu soruyu. <gülüyor> ee, sizi sormalı. Hafta sonu girdi araya. Vallahi biz de çok hareketli, yani yorucu da geçiyor ama Hı -hı. E, ümit konusunu ayrıca tartışmak gerekiyor. Şimdi bir haftayı devirdik biz. Evet. COP21 diye adlandırılan itim görüşmeleri tarihte ve yarı noktasına cumartesi günü ulaştı. Fakat e, yani şeylerin... Ve uzmanların ve iklim adaletik aktivistlerinin kabul edilebilir bir bulacakları bir anlaşmadan epey uzakta olduğumuz açıkça görülüyor. Fosil yakıt endüstrisi hem enerji hem hayvan endüstrisi hem de zengin ülkeler bayağı uluslararası hırsız hırveye, gidişatına, Damla edelim. vurmuş gibi gözüküyorlar maalesef. Maalesef. Yani e, bu evet öyle bir durum var. Evet. Yani hem bilimin bilimin artık açıkça ortaya koyduğu bir şey küresel ısınma konusunda kabul edilebileceği oranlarda hem de iklim adaleti hareketinin bütün dünyada acayip şey yani iklim adaleti hareketinin kabul edilebilir bulduğu bir anlaşmanın uzağında olduğumuz açıkça görülüyor. Bakalım ne olacak ikinci hafta diyelim. Hafta sonunda olup bitenlere kısaca <gülüyor> değinecek olursak <gülüyor> Muğra Belediyesi'nde 5-6 Aralık'ta ilginç santri denen yerde konserler, aktiviteler Atölye çalışmaları, konferanslar vardı ve bir sürü de sanat faaliyeti vardı. İlginçti ve canlıydı. Çünkü ben bir gün takip edebildim. Hı hı. Bir, de, bir de halk mahkemesi kurulmuştu. Evet. Onu, onu şey izledi. Ümit Şahin, ExxonMobil şirketinin Naomi Klein yazar ve aktivist ve Dermak Kibben'in ExxonMobil'i resmen bilinen bilinmesi gerekenleri gizlemek suçundan evet. mahkum edildikleri çok 40 yıldan beri en büyük yıkım aşkı olmaları gibi bir olay vardı. Siz o toplantıdaydınız. Efendim. Bu Sans... Evet. Şeyde Montreux'daydı o Montreux. Ben onu izleyemedim ve ünlü izledi. Ben, ben daha çok böyle fanfarlara falan takıldım. Çok renkliydi aslında. Banda müzikalardı. E, ve ayrıca da şey birkaç tane de iyi konser de vardı. E, Salim Cahpetel Rukiye'de yapıyordu mesela. E, ve Şof Kipö diye bir şey vardı. E, Afrika dansları falan. İyiydi yani. Esas itibariyle. Evet. E, e, ve işte bayağı sanat çalışmaları falan da göze çarpıyordu. Öte yandan dün de devam etti. Ben Norto'ya gidemedim bu sefer dünkiyle. Paris'in ortalık yerinde de niyette de tam şehrin merkezinde de yerliler kayak denilen kanoları kano ve kayaklarını ve teknelerini alıp sen nehrinde bütün tüyleriyle falan böyle Müthiş bir gösteri yaptılar. Bu ilginç bir şey. Çok yani insanlığı şey. ve kabiyat ananın, toprak ananın protesto e, etmek ve bundan direnmek için yüzleri gözleri boyalı. Evet. Çok ilginçti yani. Yerli halkların gösterisi de renkli ve güzel bir şey. Vaziyet gösteriyordu. Hı hı. Bir de sanat açısından söylemek istediğim ilginç bir şey var. Bu e, ne kadar iç olduğunu biliyorum ama şeyin e, bir e, lafet etini diye e, parti, parti sona erdi diye bir hı hı. kısa film yapmışlar. Çok güçlü bir mesajı vardı ama iç karartıcı olduğu konusunda da e, şüphem yok. Yani birleş e, böyle aktivist e, sinemacı var ama aslında bunu internete koymuşlar hı. siz de bakabilirsiniz Lafet diye medyeye geçiyor hı hı. ve böyle şeyin Eyfel Kulesinin o gölgesinde siyah beyaz çekilmiş karanlık bir şey var ve bir parti hı hı. orada işte şeyler bütün güçlüler ve zenginler şirketler falan bu evet. atlasın çal oynasın bir dekadam bir parti yapıyorlar bir tane de bir aktivist olabilecek kızla tesadüfen bir şekilde içerik girme e, fırsatı buluyor. Hı hı. Ve dehşet verici manzaralar dişlerinden kan damlayan insanlar <gülüyor> filan böyle bir şey. Hı hı. Ve filmin yapımcılarından biri de Mark'tan diyor ki, yönetmenlerinden biri, hı hı. yani bütün partilerde e, o görüldüğü gibi asıl mekene ne zaman gideceğini bilmektir. Bu beceriyi gösterebilmektir diyor. On yıllardan beri işte fosil yakıt çıkaranlar bu çok uluslu şirketler ve pato hükümetleri zengin, kuzey ülkelerin hükümetleri bol bol dans ettiler. bu patlasın, bıçağ oynasın gittiler. Ama e, e, iklim değişikliğinin <gülüyor> parlak ışıkları altında da ve o, ku, yani kulakları sağır eden ülkeler Yaptılar ama artık bunun sonuna geldik diyorlar. Filmin ilginç taraflarından bir tanesi de şey hmm. ee, yani e, bu aktivist olan taraftaki oyuncunun da aktiviste oynayan oyuncunun da sonunda e, bir şekilde kendi de, de, şey abijkanlığılarını gidermesi gerektiğini fark ediyor. Bir an kapılıyor partinin eğlencesine ödeki bir adamlardan birini de öpmeden gidemiyor yani. Hı hı. Yani biz de kendi hayat tarzımızı muhakkak surette e, değiştirmeliyiz mesajı da var. Çarpıcı bir filmdi ve şey de yani genel olarak bir şey daha söylemek gerekirse bitirmeden yani bu 21. Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri Muhtemelen daha önce 20 yıldan beri gördüğümüz şekilde bol bol yüksek laflarla ve kozmetik bir takım etkisiz reform denemeleriyle sonuçlanacaktır. Ama onun dışında bununla uğraşabilmek için en önemli şey sürekli bir sivil itaatsizlik ve bu sömürü mekanizmasını ortadan kaldıracak bir şey e, Ve kendi kişisel karbon ayak izimizi de kesmekten geçtiği de söylenebilir yani. Evet. Peki Ömer Bey teşekkür ediyoruz. Süremizi sonlandırdık çünkü. Ufak bir özet ve bir şerhle bitti. E, bu akşamki Paris'te son tango bölümü Ömer Madre'ye Paris'ten bağlandık. Görüşmek üzere yarın bir gün. Görüşmek üzere hoşçakalın. Teşekkürler.